Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam 42 yıldır 7'den 70'e herkesin dünyasını renklendiren Nezik Kitap Kırtasiye sunar. Hepinize günaydın. Saat 13 şu anda tam olarak ve türler arası programına başlamış bulunmaktayız. Canlı yayındayız. Kuvanda masasında Mert ile birlikte saat 11'e kadar, yaklaşık 11'e kadar devam edeceğiz sizinle. Ve her zaman olduğu gibi, genellikle her zaman olduğu gibi bir de konuğumuz var. Telefondaki konuğumuz Aykut Köksal. Körk, günaydın Aykut Bey. Günaydın Eras mutlaka dinleyicilerimiz biliyorlardır ama küçük bir hatırlatmayla başlayayım ben söze. Evet eski programcılarımızdansınız Açık Radyo'nun ama şu anda da pazar günleri pazar akşamüstü ya da öğleden sonra 5'te 400 yıllık müzik serüvenine derkenar alt başlığıyla Modernin Sesi programında sizi dinliyorlar. Sizin görüşlerinizi ve seçimlerinizi, seçtiğiniz şeyleri dinlemeyi sürdürüyorlar. Evet. Tam da bu anlamda programınızın konseptine çok uygun e, fırsat bulabildiniz mi bulamadınız mı bilemiyorum ama benim programıma türler arası programında çok uygun bir mesele var o da biraz üzgünce bir mesele. Çünkü besteci ve yazar İlham Mimaroğlu'nu geçen hafta kaybettik. Evet. Bunu sizinle konuşmak istedim. Sizden böyle evet. bir ricada bulundum. Kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum Aykut rica ederim, Bey. Rica Önce vaktimiz sınırlı olduğu için hemen konuya girelim ve biyografisinde sizce öne evet. çıkan unsurları konuşarak başlayalım İlham Mimaroğlu'nun. Tabii. E, Mimaroğlu soyadı da soyadının da gösterdiği bir e, aileye sahip. Mimar Kemalettinoğlu. Mimar Kemalettin Osmanlı mimarlığının son döneminin yeni Osmanlı Mimarlık Akımı'nın Neo-Otoman Mimarlık Akımı'nın en önemli üyesidir Mimar Vedat Bey ile birlikte. Mimar Kemalettin ama çok kısa, çok küçükken babasını yitiriyor. 1926'da İstanbul'da doğuyor İlham Mimaroğlu. Sonra Galatasaray Lisesi'nde okuyor. 1945'te Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor. E, ardından hukuk fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlıyor 1949'da. Ama asıl e, tutkusu müzik tabii. Daha öğrencilik yıllarında e, hukuk fakültesinde öğrenciyken e, müzikle e, ilişkisi başlıyor. Hem müzik eleştirmenliği yaparak hem de radyo programcılığı yaparak 1946'dan 1961'e kadar ikinci e, Amerika'ya gidişine kadar sürüyor e, bu durum. Bu arada 1955-56 e, yıllarında Rockefeller bursu ile Amerika'ya gidiyor. Bu onun yaşamında oldukça önemli bir e, kılma noktası. E, Amerika'da önemli bestecilerle çalışma imkanı elde ediyor. Sonra Türkiye'ye dönüyor ve nihayet 1962'de e, Amerika'ya yeni baştan giderek orada e, Columbia Princeton elektronik müzik Merkezinde çalışmaya başlıyor ve işte asıl e, üretiminin e, önem taşıyan kesimi de e, burada ortaya çıkıyor. Burada e, bu Columbia Princeton e, elektronik müzik merkezinin en önemli figürlerinden biri olan kurucularından biri olan Usha Chesky ile e, birlikte e, çalışıyor. Burada şunu da anımsayalım, burada da aynı zamanda Gülen de var. Gülen evet. Taral'de mimar olundu yakın dostu zaten. Bülent Aral'da yine Columbia Princeton oradaki elektronik müzik stüdyosunun başta gelen bestecilerinden biri. Özyaşım ile ilgili ana başlıklar bunlar ama Mimaroğlu'nun asıl Türkiye'deki müzik üretimi içinde, Türkiye'nin müzik tarihi içindeki yerine bakmak önemli. Oraya bakarsak 50 kuşağının her ne kadar 50 kuşağı içinde üretimi en geç ortaya çıkan besteci de olsa 50 kuşağının 50 modernistlerinin Türkiye'deki 1950 modernistlerinin üç önemli bestecisinden biri. Bunlardan birisi en başta geleni biliyorsunuz İlhan Uswan baştır. Evet. Diğeri az önce sözünü ettiğimiz Bülent, İlhan Arel. Arel ve bir de İlhan Mimaroğlu. Uswan başla Mimaroğlu ve Arel'in her ne kadar her üçü de 1950 öncesi Türkiye'deki ulusalcı müzik üretiminden ayrılarak dünya ile ilişki içinde modernizmle ilişki içinde bir müzik yazıyor olsa da her üçü de her üçünün özellikle mimarolu ve Aral ile izledikleri yol birbirinden oldukça farklıdır. Ondan belki birazdan söz edeceğiz. Ustan elektronik müziğiyle çok ilgilenmez. O daha çok açık yapıta giden e, i̇cracıya e, Belirli bir rol yükleyen İcracıya önem veren Bir e, müzik üretiminin peşindedir Usman e, Arel ve oldu ise e, Elektronik müzik üretimleriyle Öne çıkarlar Zaten Arel e, Dünyada elektronik müzik e, e, Müziğinde öncüleri e, Arasında e, yer alır Evet ee... Bu anlamda bestelerine birazcık daha bakacak tabii, olursak tabii, neler söyleriz tabii Aykut Bey? Ki, tabii ki. bestelerine e, kabaca bakalım. Aslında pek çok e, yapıtı var. Yapıtları hem bir yandan geleneksel çalgılar için yazdığı yapıtlar var. Bunlar 1950'lerin başından itibaren e, ortaya çıkıyor. Bir yandan da Elektronik müzik ortamı için manyetik band için yazdığı yapıtlar var. Özellikle manyetik band için yazdığı yapıtlar ise 60 sonrası üretiminde görüyoruz. Manyetik band için yazdığı yapıtlar Mimaroğlu'nun üretiminde özellikle öne çıkan yapıtlar, müzik tarihinde belirli bir yeri olan yapıtlar. Burada tabi 1950'lerin ee, ve 1960'lar başının e, elektronik müzik üretimindeki e, e, araçlarını, izlenen yolları, ekolleri e, be, belki bir kabaca ele almak ve burada e, Mimaroğlu'nun üretiminin nerede durduğuna bakmakta yarar var. E, elektronik müzik ilk kez 1940'lar sonunda, 48-49'da Fransa'da Pierre Schaeffer'in çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır malum. Schaeffer'in somut müzik, müzik konkret diye adlandırdığı bu çalışmalar anekdotik çalışmalardır. Yani kaydedilmiş sesin dönüştürülme süreçleriyle ortaya çıkan çalışmalardır. Önce 48'lerde bunu plaklar üzerinden yapar Pierre Schaeffer. Kendisi zaten... Frans Sadyos'ta çalışan bir mühendistir. Ee, daha sonra ise 1950'lerin başında Manyetik Band'ın yani Teyb'in e, komersyalize olmasıyla birlikte ise asıl e, o e, Manyetik Band'ın imkanlarıyla e, elektronik müzik üretimi yapılmaya başlanır ve bütün stüdyolar gelişir. E, çünkü Manyetik Band e, tahmin edilebileceği gibi çok daha kolay işlenir, kesilip biçilir, yeni tersten okunur, düzden okunur vesaire. E, Buna karşın yani anekdotik kullanım, banda kaydedilmiş sesin dönüştürülmesi ekolüne karşı biz de e, Körn'de ortaya çıkan, Körn'deki müzik stüdyosunda ortaya çıkan Stokhaus'un öncülüğünü yaptığı e, elektronik ortamda üretilmiş seslerle yapılan elektronik müzik çalışmaları vardır. Bu iki ekol birbirinden e, neredeyse e, 180 derece birbirine e, karşıttır. E, i̇ki farklı ekol oluşturur. Bu iki ekolü de yatsımayan e, ekoller var. Birisi bunlardan e, Milano'daki İtalya okuluysa bir diğeri de işte demin sözünü ettiğim Amerika'daki Carombia Princeton e, okuldur. Her iki yöntemi de hem elektronik ortamda üretilen sesi hem de anekdotik sesi kullanmanın e, e, kullanmayı e, kabul eder. Aynı zamanda bu ortamda elde edilen dönüşülen sesle çalgıları birleştirir. insan sesini birleştirir. İşte İlham Mimaroğlu'nun üretimini bu çerçevede değerlendirmek lazım. Kendisi yazılarında bu Columbia Princeton'ın kendisinin de izlediği bu okulun yönteminin daha çok eklektik olarak adlandırılabileceğini, seçmeci olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Bilmiyorum tabii eklektik tanımı ne kadar uzak, ne kadar doğru ama daha çok bir araç çoğuluğundan, yöntem çoğuluğundan, söz etmek herhalde daha doğru. İşte bu çerçeve içinde ürettiği yapıtlar içinde öne çıkan çalışmalarından biraz söz edelim. 1966'dan 76'ya dek prelülerini besteler. Pek çok prelüt besteler. Manyetik Bank için e, Mimaroğlu. E, bunların arasında özellikle birkaç tanesini, e, ne değinmekte yarar var. Bunlardan bir tanesi e, İlhan Mimaroğlu'nun müziğe taşıdığı bir yeni araç olan e, paket lastiğiyle yaptığı, çalışmalardan biri olan 11. prelüttür. Yine bu çerçevede yaptığı bir başka, yine paket lastiğini devreye katarak yaptığı bir çalışma ise 1964 tarihli Bauri Bam başlıklı çalışması. 12. prelüdü yine oldukça ilginç ben bu 12. prelüdü yıllar önce epey yıllar önce açık radyoda çalmıştım yine Mimar Oğlu'nun müziğine ayırdığım bir programda burada Orhan Veli'nin bir şiirini eşi Mimar Oğlu'nun eşi Güngör Bozkurt'un sesiyle sesinden duyarız onu alır ve onu dönüştürme uğratır onu dönüştürerek gerçekleştirir 12. Prel'di. Yine bir şiirin söz konusu olduğu bir başka önemli çalışması var. Bu e, Mallarmen'in "L'otombo d'Edgar Poe" başlıklı e, şiirini ele aldı. 1964 başlıklı aynı adı taşıyan şiirle aynı adı taşıyan parçası mimar e, Bu çalışmanın e, tek bir ses malzemesi vardır. O da e, Erdem Bürin'in sesinden Erdem Bürin okuduğu e, Mallarmen'in e, şiiri'dir. E, Mimar Oğlu Erdem Burin'in okuduğu şiiri e, Mantik Band'a yani ses şeridine geçirir ve e, bunun üzerinde stüdyoda dönüştürme süreçlerini e, gerçekleştirir ve gerçekten de e, elektronik müzik tarihi içinde e, önem taşıyan e, çalışmalardan biri ortaya çıkar. İna Mimar Az sonra belki kitaplarından söz etmeye vaktimiz olursa cazla da yakın ilişki içinde olduğunu zaten ilk kitabının da Hatta ilk müzikte olan ilk ilgisinde caz üzerinden olduğunu ilk kitabında caz sanatı üzerine olduğunu göreceğiz. kendi üretimini içinde de cazın bir yeri var Bu ise 1971'de gerçekleştirdiği bir çalışma. Vietnam Savaşı üzerine özellikle de Vietnam Savaşı'nda 1968'de büyük bir katliamın gerçekleştiği Song Mi e, şehri üzerine, o katliam üzerine e, yazdığı bir parça olduğu için uzun bir yapıt bu. E, Yağılmıyorsam yaklaşık 40 dakika olması lazım. Burada e, cazla elektronik müzik ortamını, elektronik müziğin o dönüştürme süreçlerini, onun ses malzemesini kullanır e, ve e, bu yapıtta e, Mimar olduğuna eşlik eden, e, de yer alan ise önemli bir e, caz müziğinin oldukça önemli bir trompet sanatçısıdır. Freddie Hubbard. Freddie Hubbard kendi grubuyla birlikte yer alır ve aslında e, son yıllarda CD ortamında yayınlandı ama yine de unutulmuş. Bence yeterince hakkı verilmemiş, yeterince anımsanmamış, anımsanmayan bir çalışmasıdır bu. Sing Me a Song of Song Me şeyin çalışmanın tam adı bu. Yani müzik üretimi üzerine aslında ana çizgileri de bunlar söylenebilir. İstersen biraz evet. da kitaplarından da söz edeyim Evet mi? kitaplarına da geçeceğiz ama çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum dinleyicilerimiz için. Pek Tabii. çok alanda ürün veriyor. E, pek çok disiplinlerde bu türler arası programına da uygun düşecek şekilde İlham Mimaroğlu Evet bestelerinden söz ettik. E, yurt dışına yapmış olduğu çalışmalardan bahsettik. Aynı zamanda e, kitapları ve yazıları var ki biraz sonra değineceğiz buna. Ve ciddi bir radyoculuğu var. Özellikle İstanbul ve Ankara radyolarında başlıyor evet. ve evet. uzunca yıllar sürdürüyor çağımızın bestecileri programını. Ardından New York'ta sürdürüyor aynı programı ve cazla ilgili önemli programlar sürdürüyor. Sonra da bir Amerikanın Sesi dönemi de var yine radyoculukla ilgili olarak. Bu kısa bilginin ardından dilerseniz kitaplarına özellikle müzik tarihi ve elektronik müzik kitabı üzerinden ve diğer kitaplarına bakarak evet. da devam edebiliriz evet. Aykut İki, zaten iki kesime ayırmak lazım kitaplarını. Bir müzik üzerine yazdığı kitaplar ki her birinin önemli olduğunu düşünüyorum. Diğeri ise denemeleri, denemeleri, günceleri. Önce müzik kitaplarından başlayalım. Bunların en başında 1958'de yayınlanan, yenilik yayınlarından çıkan caz sanatı gelir. Caz sanatı kitabı Türkiye'de caz üzerine yayınlanmış ilk ciddi kitabı. E, kitaptır ki bu da zaten de az önce söylediğim gibi Mimar O'nun ilgisinin en başta caza yöneldiğini gösterir bunu e, 1961'de bu kez Çağdaş Müzik üzerine Türkiye'de yayınlanmış ilk kitap olan 11 Çağdaş Besteci forum yayınlarından çıkmış olan 11 Çağdaş Besteci adlı kitabı izler ki bu kitabın da yeniden basımının yapılması ne kadar iyi olur aslında onun bütün kitaplarını basan pan yayıncılık keşke bu kitabı da yeniden bassa Burada 11 e, besteci yer alır. Modernizmin 11 ana büyük bestesini yer alır. Debussy, Ravel, Stravinsky, Hindemith, Bartok, Prokofiev, Schönberg, Berg ve ben varız ve aiz kitapta yer alır. Daha sonra 1960 aynı yıl Varlık Yayınlarından bu kez Müzik Tarihini yayınlar ki e, oldukça önemli bir kitap bu. Özgün genellikle bütün dünyada e, genel müzik tarihleri özgün olmaktan çok belirli ansiklopedik bilgileri yineleyen kitaplardır. Halbuki Mimaroğlu'nun Müzik Tarihi öyle değildir. İnan Mimaroğlu'nun müziğe e, bakışını, onun müzikle odeki görüşünü yansıtır. Kimi yerlerde çok sert eleştirel değerlendirmeler yapar. Yerli yerine oturtur. Hep bir yandan müzik tarihiyle ilgili ciddi bir çalışmadır. Özgün bir çalışmadır. Ama bir yandan da Mimaroğlu üzerinden, Mimaroğlu'nun düşüncesi üzerinden müzik tarihini okumak açısından önemlidir. Bu kitabın varlık yayınlarından daha sonraki baskıları özgün adıyla değil, müzik tarihi adıyla değil ama müzik tarihi adıyla gerçekleşti. Sanıyorum hala da bulunabilecek bir kitap. Ee, en, e, yine müzik tarihi olarak en son yine önemli bir kitabı Pan yayıncılıktan çıkan 1991'de Pan yayıncılıktan yayınlanan elektronik müzik e, e, başlıklı kitabıdır. Az önce sözünü ettiğim o elektronik müzikteki farklı ekolleri, elektronik müziğin ne anlam taşıdığını çok ayrıntılı olarak ele alır. Tabii ki çok özgün bir kitaptır aslında. Sadece türkçede değil keşke e, Batı dillerinde de e, yayınlanabilen bir kitap olsa idi denemeleri önemli bir toplam oluşturuyor daha o söz etmiştim 1955-56 yıllarında Rockefeller'ın bursuyla Amerika'ya gittiğini hemen onun ardından bir musiki yolculuğu notları alt başlığı altında Amerika sesleri başlığıyla denemelerini yayınlıyor burada Amerika izlenimleri yer alıyor daha sonra yıllar sonra daha son yıllarda bu deneme kitapları daha ağırlık taşıyor 1989'da Pan Yayıncılık'tan yayınlanan Günsüz Güncesi, yine 1994'te yine Pan Yayıncılığın yayınladığı Ertesi Günce, 1996'da İyi Şeyler Yayıncılık'tan yayınlanan Karşı Köşe, 2001 yılında yine Pan Yayıncılığın yayınladığı Geldim Gördüm Geçtim başlıklı deneme kitaplarını sıralamak lazım. Ee, görüldüğü gibi özellikle Pan Yayıncılık mimar olduğunun son yıllardaki üretimini çok yakından ...izleyen, değerlendiren... ...yayınlarında yer veren bir yayın evi. Bu arada bir haber de vereyim... ...tam yeri gelmişken... ...PAN yayınları bu ilk kez... ...Açık Radyo'da benim varsamla... ...bu duyulmuş olacak... ...PAN yayınları... ...İlham İmaroğlu için... ...bir armağan kitap yayınlamayı planlıyor. Tabii bu hemen kolay bir süreç olmayacaktır. Bir armağan kitap hazırlığı... ...bir zaman alacaktır ama... ...böyle bir... Armağan kitabın yayınlanması herhalde son derece anlamlı olacaktır. İzlam evet muhtemelen mi? sizin de organik bağlantınız olacaktır kitapta. Umarım, umarım bir katkı isterlerse. Hmm. Elimden geleni bir yazıyla yapmak isterim. Dolayısıyla kitap çıktıktan sonra bir kez daha sizi burada dinlemeyi çok arz evet, ederiz. İnşallah. Eraslan Buyurun. çok söze boğduk programı. Estağfurullah. Herteri programı söz programı istersen demin çok sözünü ettim bu Sing Me a Song of Song Me Evet elimizde var o mevcut şu anda O zaman indirdim. bundan bir kısa keşit dinleyerek programı sonlandıralım mı? Peki çok tercih ederiz. Aykut Bey çok çok teşekkür ediyorum. Rica ee, Tekrar bir parça ile ilgili kısa bir bilgi verirseniz dinleyeceğimiz parça ile evet, ilgili bununla bu, veda ederiz. Bu İlham İmaroğlu'nun elektronik müzik ortamıyla cazı bir araya getirdiği Sing Me a Song of Song Me başlıklı çalışması. Evet. 1968'de Vietnam'da büyük bir katliamın gerçekleştirdiği Song Min kentindeki bu katliam üzerine yazdığı bir yapı önde gelen caz trompetçisi Freddie Hubbard da yer alıyor albümde. Evet bu eserden Interlude 1 ve 2'yi dinleteceğiz şu anda dinleyicilerimize. Aykut Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Programa Rica katılıp ederim, bizimle birlikte İlham Mimaroğlu'nu daha doğrusu sizin sayenizde İlham Mimaroğlu'nu andığımız için şimdi müziğine kulak veriyoruz. Müzik Evet, İlhan Mimaroğlu'nun kaybının ardından Sing Me A Song Of Songmay adlı eserinde trompetçi Freddie Hubbard'ı dinledik. Onu anmak maksadıyla düzenlediğimiz bu programda, türler arası programda. Ee, öncesinde ise Aykut Köksal programcımız, Aykut Köksal konuğumuz oldu. Bize İlhan Mimaroğlu anlattı. İlhan Mimaroğlu'nun besteci ve yazar özelliklerini ve diğer disiplinlerle, türler arası e, alanlarla ilişkisini anlattı. Ve tabii ki özellikle elektronik müzik ve İlhan Mimaroğlu üstüne, e, bu ilişki üstüne bilgiler verdi. Bununla ilgili bir müjdeli haber de verdi. İlk kez Açık Radyo'da bu programda duyuruldu. Pan Yayıncılık... Bir... Armağan kitabı hazırlıyormuş şu anda İlhan Mimaroğlu ile ilgili kitap yayınlandığında da umarım Aykut Köksal'ı tekrar burada ağırlama şansımız olur. Bir bilgi daha Aykut Bey'i pazarları akşamüstü 5'te Modern'in Sesi 400 yıllık müzik serüvenine Derkenar programında da dinlemeyi sürdürebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. saat 10. 56 tam olarak Kuanda Masası'nda Mert Öztekin ve ben Eraslan Sağlam Türler Arası programına bu haftada veda ediyoruz. Önümüzdeki perşembe umarım aynı saatte görüşebiliriz. Hoşçakalın. Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, 8 kol sanat seyahati <Sessizlik>